İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhabalar. Günaydın Günaydın herkese. Günaydın Merhabalar Merhabaız Evet, 26. E, 26. yılımıza girdik. İlk program haftanın karikatürleri de. Kutlu olsun, kutlu olsun 26. yayın e, yılı diyeyim. Artık e, genç, genç bir radyo diyemeyeceğim. Bir radyo için bayağı olgunlaşmış sayılır hatta değil mi? Evet, 26 bitti zaten. Yani 26, 26 bitti, evet. Ee, çok güzel, harika. Nice nice yıllara inşallah açık radyoya. Evet, ee, efendim bu hafta kafalar biraz karışık olunca ben de Ali Bilge gibi biraz ortaya karışık bir şeyler e, seçmeye çalıştım. Hemen hızlıca şeyden başlayayım. E, Facebook'ta InsexOtel.com e, Insex adında bir hesap var. Böyle bazı hoş karikatürler oluyor bu sitede. Fakat yani. E, Web sitesi yok, kapalı, devre dışı bırakılmış. Ancak Facebook'tan ulaşılabiliyor. Ee, Insects Hotel aslında böcek oteli demek. Yani Wikipedia'dan falan baktım, böcek oteli veya böcek gibi olarak da e, bilinen bu e, böcek oteli, böceklere barınak sağlanmak için yaratılmış e, insan yapımı bir e, bir banket mi diyeyim bir yapı. Ya, bu yapılar e, böceğine göre çeşitli şekil ve boyutlarda oluyormuş. Her neyse e, bu Böcek Oteli adlı kişi ya da grubun ki kaynağı Fransa fakat e, kim olduklarını öğrenemedim. Bir karikatürünü anlatmak istiyorum ilk olarak. Bu karikatürde tam dört tane kare var. Sol üst karede e, Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay araştırma şirketi. Blue Origin'in bir roketini görmekteyiz. Ben beyaz bir uzay aracı bir roket bu. Masmavi gökyüzünde böyle tam gaz uzaya doğru yol alıyor. Arkasından da bir alev çıkıyor tabii ve onunla birlikte gökyüzünde incecik beyaz bir duman izi bırakıyor. Şimdi bu karenin hemen yanındaki karede bu kez Jeff Bezos'un özel uçağını görüyoruz. Ee, o da bir martı gibi, martı misali masmavi gökyüzünde süzülerek e, yol alırken arkasından yine incecikten bir beyaz e, duman bırakıyor. Ee, üçüncü karede e, bu kez denizdeyiz. Hem de e, yabancı bir deniz değil, bizim gökovadayız herhalde. Gök yine masmavi, deniz biraz daha koyu. E, denizin üzerinde ise bu kez bir martı değil, ku gibi süzülen Jeff Bezos'un Flying Fox yani Uçan Tilki adlı yatı ee, geçtiğimiz günlerde gazetelerde de okumuştum ee, Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait bu lüks motor yat Muğla koylarında mavi yolculuk seyri yapıyormuş. Ha ben anlatamışım ya. Evet evet ee, ve e, yani e, motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 18. sırada gösteriliyormuş e, bu Flying Fox. Haftalık kirası ne kadar biliyor musunuz? Ee, hayır. E, i̇nternet sitelerinde var. 3 milyon avro haftalık e, kirası. Nasıl? Niye, kir niye kiralamış ki? <gülüyor> i̇şte seyir için yani şeyde Gökovada mavi yolculuk, Allah, hayır, mavi yani. tur yapıyorsunuz. Bak masmavi, karikatürde görmüyor musun? Etraf masmavi, yer, gök, deniz, her taraf. Evet. Iyi. Neyse biz meraklısına duyuralım. Ee, ve bu güzel yatın da bacasından tabii tıpkı önceki uçak ve uzay aracı gibi incecik beyaz bir duman e, süzülerek, iz bırakarak gökyüzüne doğru böyle yükseliyor. Ve dördüncü son karede e, geçen hafta COP26 iklim Zirvesi'ne katılan e, Sayın Jeff Bezos ile karşılaşıyoruz. Siyah tişörtünün üzerine geçirdiği şık ceketiyle kameraya doğru bakıyor ünlü yatırımcı ve şöyle diyor. Karbon em emisyonlarınızı azaltmak için bisiklete binin. Tabii. Gülümsüyor evet. bunu söylerken. Bu karikatür bu tabii yani. Karikatürde her şey mümkün. Fakat e, unutmayalım ki Bezos e, bu bozulan ekolojik dengenin düzeltilmesi için 2 milyar dolar bağışlamış e, bu Silverstein. Ne demiş yani. E yani. yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> Var mı güzel. O zaman ben de bir ufak ilavede bulunayım İznim Lütfen. Bir Şeyi duymamıştım <gülüyor> ama e, daha e, şey bazı başka Rus milyarderlerin falan yatlarını da milliarderlerin yatlarıyla ilgili bazı bilgilere sahibim. Ve en ilginçlerinden bir tanesi bu marinalarda sürekli Alesta beklemede tutulan bu süper yatların her biri yılda 7000 ton karbondioksit üretiyor. Yani mesela işte süper zengin Rus servetini de tümüyle petrol işinden kazanmıştı Abramovich, Chelsea başkanı aynı zamanda geçen yıl ilçedeki marinalara sığmadığı için Bodrum açıklarında Yalıkavak mahallesi açığında demirleyen 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde kendi deniz altısı olan 6 altı katlı içinde 3 ayrı teknesi, yüzme havuzları balo salonları da bulunan teknesi Eclipse İşte bu 7 bin ton karbondioksit şey yapıyor yani normalin 3000 bin normaldeki şeyin 3000 bin misli o sıradan vatandaşa düşen karbon harcaması için. Evet. Bu da... Dünyanın yüzde birinin karbon salımı en zengin yüzde birinin dünyanın en yoksul yüzde ellisiyle eşit diye zaten raporlar var. Fakat bisikletle geziyorlar değil mi onlar? <gülüyor> şüpheliyim buna benim bir önerim olacak daha doğrusu şu 26. <gülüyor> yılı 26. yılı böyle bir yatta kutlamaya ne dersiniz hem yakından incelemiş oluruz karbon emisyonlarını <gülüyor> falan kini alıyor mu 70 çalışıyormuş zaten onlar yeter bizim pa parti yapmamıza <gülüyor> yeter değil mi peki evet <gülüyor> evet <gülüyor> Peki e, nerede kalmıştı ki <gülüyor> zirveden Yandı. geriye ne kaldı? Evet e, ben e, bu e, COP 26 ile ilgili izdinizle bir e, noktayı bir karikatürle Marian Kamenski'nin bir e, çizimiyle e, koyayım noktayı. E, bu karikatürde Kamenski'nin e, karikatüründe konferansın ana salonunu görüyoruz e, arkada büyük şehir panoda da. da. Konferansın adı ve logosu okunuyor. İşte Birleşik Milletler İklim Değişimi Konferansı 2021 Birleşik Krallık ve İtalya ortaklığında diye. Salon tamamen boşalmış. Konuşmacılar, dinleyiciler falan herkes salonu terk etmiş. Kürsüde de kimsecikler yok. Mikrofonlar, iki mikrofon var boş duruyorlar. Fakat o kürsüye çıkmış olan konuşmacıların ve müzakerecilerin ortalıkta hatta yerlerde bıraktıkları bir yığın çöp var. Şimdi bunları da sarı tulumlarını giymiş e, temizlik işçileri toplayıp götürüyorlar. E, üç tane temizlik işçisi ellerindeki uzun saplı e, süpürgelerle bu yerdekileri kenarlara doğru yağarken bir tanesi de o dirgen deniyor galiba vücut çatallı sopayla onları toparlamış böyle el arabasına Yüklemiş, e, götürüyor. Her arabası bunlarla tıka basa e, dolmuş. Kokular saçılıyor arabadan. Peki nedir bu toplanan e, çöpler? İsterseniz dinleyicilerimizi daha fazla merakta bırakmayalım. Bunlar aslında bildiğimiz sıradan konuşma balonları. Hani karikatürlerde, çizgi romanlarda falan olur. Beyaz konuşma balonları. Hepsinin içinde ise aynı sözcükler var. Bla bla bla. Laga luga laga laga. <gülüyor> evet, e, ben faslafi söylüyorum bunu <gülüyor> Karikatür öyle. Karikatür, e, karikatürcü bir ayrıntıyı atlamış Glasgow temizlik işçileri grevdeydi en son. <gülüyor> böyle böyle dağlık dağınık kalmış olabilir orası. E, şimdi dikkat et, e, bu temizlik işçilerin yüzlerine dikkatle bakarsa dikkatlice. Biraz farklılar değil mi? Yani normal temizlik işçisine benzemiyorlar. Bunlar gref kırıcıya benziyor. Ha olabilir için. tabii. <gülüyor> değil mi? Evet. Evet iki haftadan beri sürdürdüğümüz kop 26 karikatür dizisi. Kamenski'nin bu temizlik karikatürüyle son buluyor. Fakat dünyada dönmeye devam ediyor tabii. Cezayirli karikatürcü Ali Dilem. Çok severim kendisini. Kalemenin ucunu dünyanın ta öbür ucuna. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yöneltti geçen hafta. Ee, ne işleyeceksiniz? İşte, Ali Dilem'in karikatürün başrolünde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping var. Xi yüksekçe bir e, merdivene tırmanmış. böyle. E, Çin Komünist Partisi'nin önceki iki önemli lideri Mao Zedong'la e, Deng Xiaoping'in Heykellerin tam ortasına kurulmuş. Elindeki uzun çubuk vasıtasıyla da akıllı cep telefonunu ileri doğru tutarak ya öz çekim yapıyor. Sağında Mao var, solunda da Deng, Deng'in heykelleri tabii. Hatta şimdiki başkan Xi Jinping o boşta kalan kolunu da gayet samimi bir şekilde böyle Mao Zedong'un omuzuna dolamış yani. Çok e, hoş, bir fotoğraf olmuş bu. Gayet güzel bir hatıra resmi oluşturuyor bu üçlü. Biri canlı, ikisi heykel tabii. E, Ali Dilem'in bu güzel hatıra karesini çiz çizmesinin nedeni ise Çin Komünist Partisi'nin 100 yıllık tarihinde kurucu lider Mao Zedong ve dışa açılmanın mimarı Deng'in e, dönemlerinde iki kez yayınlanan karar belgesinin Üçüncüsünün şimdiki devlet başkanı Xi Jinping döneminde getirilmesi. Ee, bu tarihi belge Xi, Mao ile böylelikle aynı hizaya gelmiş oluyor. Ve e, mutlak hakimiyetini daha da güçlendiriyor. Hatırlayacaksınız. Evet, ebedi başkan. Evet, ebedi başkan. 2018'de alınan kararla o beş yıllık döne, e, görev süresi tamamen süresiz liderliğin önünü açmıştı şeyin. Ee, yani Çin tarih kitaplarında e, geniş bir yer kaplamayı garantilemiş oldu şi. Şey. Evet. Hal böyleyken de e, Cezayirli karikatürcü Ali Dinleme bu anı ölümsüzleştirmek bu şekilde düştü. Efendim Portekizli karikatürcü Vasco Gargalo ise daha yakın bir coğrafyaya Polonya, Belarus e, sınırını odaklanmış geçen hafta. Ee, Gargalo'nun karikatüründe de yine tanıdık iki sima görüyoruz. Bunlardan ilki Belarus lideri Aleksandr Lukashenko. Ee, karikatürcüler nedense Lukashenko'yu çizmeyi çok seviyorlar. <gülüyor> yani o askeri kıyafetini, subay kıyafetini e, ...tamamlayan bir e, geniş subay kasketi var ki kafasıyla bütünleşmiş neredeyse. Bütün karikatürlerde böyle. Bir de o kanca burnunun ikiye böldüğü koyu siyah böyle İbrahim Tatlısesvari bıyıkları var. E, bunlar da çok seviliyor. Hatta bazı karikatürciler Koyu sadece bıyık ve şapka çizerek simgeliyorlar. E, fakat e, Kargalo'nun karikatüründe öyle değil. Lukashenko o kocaman ellerini açmış yüksekçe bir duvarın üzerinde e, bekleşen, e, beklemekte olan bir takım gölgeleri aşağıya duvarın dibine doğru itiyor. Arada da tel örgüler var. Onlar da dağılıyor tabii. E, duvar Avrupa Birliği'nin mavi duvarı. Üzerinde AB'nin 12 yıldızı var. E, gölgeler ise tahmin edeceğiniz gibi Afgan mülteciler herhalde. Ee, Lukashenko onları iki eliyle öyle ittirerek aşağıya o e, Avrupa Birliği'nin duvarının dibine e, düşürürken e, insan sormadan edemiyor. Peki Lukashenko bu kadar güçlü mü? E, Şahet değilse bu gücü nereden buluyor? Onun cevabını da vermiş e, Gargalo karikatüründe Lukashenko'nun hemen arkasında. Ona destek veren, e, mültecileri aşağı atmasına yardımcı olan ve Rukaşenekon'un böyle sırtından ittiren ikinci kişi tabii ki o da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Evet. İşte geçtiğimiz ki, hafta. Putin'in evet. ilk ki, evet, bakarsa ben... o da düşecek gibi. Bir süre sonra. <gülüyor> <gülüyor> aşağı. Evet. Evet. Onlar iki ebedi başkan daha işte. Bunu, Şimdi yani. e, Avrupa Birliği'nin yürütme e, organı Avrupa Komisyonu'na göre Lukashenko insanlık dışı ve gangstervari bir yaklaşım benimsiyormuş. Aynen böyle bir ifade var. E, Lukashenko da bu suçlamaları reddediyor ama hali hazırda e, en az 2000 göçmenin e, çok zor hava koşulları altında bekledikleri söyleniyor e, Polonya-Belarus sınırında. Tabii, en az 10 kişi öldü zaten. Evet. Evet. Evet. Bakalım bu işin sonunda kabak kimin başına patlayacak? Bakalım. Bakalım. Fakat şey doların e, kimin başında patladığı muamma değil değil mi? E, devam edelim. Devam ediyorum. E, Oğuz Demir'in bir karikatürüyle e, sosyal medyada dolaşıyor bu. E, ve karikatürü görür görmez hatırladım biz 28 Mayıs 2018 e, tarihli programımızda anlatmıştık bu karikatürü. Yani yaklaşık 3,5 yıl önce e, biraz önce Ali Bilge'ye sormuştunuz e, doları. Üç e, 3,5 yıl önce dolar o tarihte yani bu tarih bu e, karikatürü anlattığımız tarihte 4,30muş. 4,30'dan bir anda 4,80'lere fırlamıştı. Oğuz Demir'in karikatürü de ee, o zaman e, yayınlanmıştı. Maalesef bu karikatür zamansız bir karikatüre dönüştü galiba. O Hani zamansız karikatürler vardır ya e, Tanrı çok vardır. Turan Selçuk falan. Zaman. Ee, evet zaman dışı galiba sık sık tekrarlayacağız değil mi? Dolar 20 lira olduğunda da falan yeniden bu karikatürü <gülüyor> Gündeme koyar mıyız bilmiyorum ama karikatürü <gülüyor> anlatayım kısaca. E, suyun yüzeyinde kağıttan yapılma bir kayıt. Kayık yüzüyor. E, fakat bu e, kağıt normal bir kağıt değil. Bir Amerikan doları bakrotu. Ondan yapılmış e, kayık. Öte yandan e, suyun dibine doğru da batmakta olan pek çok insan figürü görüyoruz. İşte bu kişilerin dibe doğru çökerken e, zihinlerinden geçenler yine düşünce balonlarından karikatürde e, görülüyor okunuyor e, ne diyor ne düşünüyor bu kişiler e, epey yükseldi diyor bir tanesi Ama yükseldi diyor aşağı iniyorlar yalnız, yalnız anlamayın e, e, bir diğeri durmadan yükseliyor diyor çok yükseldi çok hala yükseliyor diyor falan e, onlar dibe çöktükçe e, bu şekilde düşünce balonları yükseliyor onların ağzından Oğuz Demir'in karikatürün yayınlanmasından bu yana Yani benim ilk gördüğüm tarihten bu yana Üç buçuk yıl gelmiş, geçmiş Suyun altındakiler dibi buldular Hı. mı? Hiç zannetmiyorum Bunu Düşüş adli tıp hekimi ediyor. Efendim? Düşüş devam ediyor evet Düşüş devam ediyor mu? Şimdi bakın adli tıp hekimi ve karikatürcü profesör doktor Halis Dokgöz, Cuma günü Bir Gün gazetesinin birinci sayfasında yayınlanmış karikatürü. O da meseleye bambaşka bir açıdan bakıyor. Şimdi Halis Dokgöz'ün karikatüründe Oğuz Demir'in kağıt, kağıttan yapmış olduğu kayık bu kez sanki bir uçan halıya dönüşmüş gibi. Yani böyle e, uzaya doğru yol alıyor e, koca banknot büyümüş. Banknotun ucunda ise e, sıkı sıkıya tutunan bir vatandaş var. Mecburen o da banknotla birlikte uçuşa, e, uçuşa geçmiş. E, banknot yükseldikçe vatandaş da korku içinde daha sıkı tutunuyor. E, şimdi banknotun üstündeki rakamlardan değerinin 10 milyon olduğunu anlıyoruz. Ama sorun şu ki paranın üzerindeki sıfırlar e, banknot yükseldikçe birer balona dönüşüp e, paradan kopuyorlar gibi. Ee, yoksa bu bankrotu havada turan, tutan bu balonlar mıydı? Ee, ben anlayamadım tam ama bu işin ben... sonu vatandaş için pek Hayır. yani bizim için daha doğrusu hayırlı olmayacak gibi görülüyor değil mi? Evet devam edeyim. Geçen hafta en son karikatürümüzle Nikaragua devlet başkanı Ortega'nın seçimi kazanmak için ne kadar etkili bir yöntemi? başvurduğunu anlatmaya çalışmıştım ee, Ortega mu muhalefet partilerini kapatmış liderlerini de ev hapsine aldırmıştı bu kadar basit basit ve etkin tabi <gülüyor> ee, şimdi gazete pencerenin çizleri e, Bülent Çelik'in karikatürünün başvurduğunda çok tanıdık bir sima çok ünlü bir e, gazeteci var e, tarihi bir gazeteci hatta sabah başyazarı Mehmet Barlas karikatür bu ya Mehmet Mer e, Barlas yazılarını hala daktilo ile yazarmış. Yani ilahi Bülent Çelik. Hadi adam diyelim e, daktiloyu buldu. Peki daktilo şeridini nereden bulacak? Hmm. Kopya çıkarmak istese karbon kağıdı nerede? E, fakat e, bence karikatürcü Bülent Çelik haklı. Karikatür bu. E, kişinin e, veteran ve tarihi bir yazar olduğunu daha güzel bir şekilde anlatamazdı. Şimdi gelelim e, Barlas'ın oturma şekline. E, oturmuş, e, kurulmuş e, ofis koltuğuna. E, yorgun kollarını da koltuğunun iki yanından aşağı doğru sarkıtmış. Gözlerini de yummuş. Gayet mutlu bir ifadeyle gülümsüyor. E, muhtemelen hoş bir rüya veya bir hayal e, kuruyordur, görüyordur. Peki daktiloyu kim kullanıyor dersiniz? Yazıyı kim yazıyor yani? Şimdi Barlas'ın koltuğun tam arkasında karanlıkta duran Kimliği belirsiz bir çift göz var karanlıkta. Bu görülüyor. Ve mutluluk içinde uyuklamakta olan, kestirmekte olan Mehmet Barlas'ın koltuklarının altından kollarını geçirmiş. On parmağını birden daktironun tuşlarında gezdiriyor. Kim bu esrarengiz kişi bilmiyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta Mehmet Barlas'ın bir yazısı şöyleydi. Yani yazısından bir kısım bir cümle alırsak. Şöyle diyordu. Yani bir bakarsınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir. Hmm. Şimdi bu sözler haliyle karikatürcülerin çok ilgisini çekti hemen üzerine atıldılar. Ancak e, hevesleri çok çabuk kursaklarında kaldı zira e, tarihi gazeteci daha sonraki yazısında ben e, fantezi olsun diye bunların milletvekilliği meşruiyetlerini kaybedişiklerinden söz etmiştim. Ama bazıları o kadar ciddiye aldı ki iki gündür televizyonlar, makaleler ve sosyal medya benim bu sözlerim üzerine gelişiyor diyerek ne derler buna? Bu e, dönüşü galiba değil mi? E, olabilir, evet. E, keskin bir e, dönüş Hak, yaptı. Haklı ama yani o kadar Mehmet Darlaz o kadar ciddiye alınması gereken birisi bence de değil yani. <gülüyor> Olur mu? Özdeş, ne yapıyorsun? Yıllardır. Arkadaş... Bak tarihi yazar diyorum. Yapma ya. <gülüyor> o arkada <gülüyor> arkadaş... <gülüyor> Ben de bir sırrı fahşi edeyim şimdi burada açıklayayım. Fake klavye kullanılıyor. Öyle mi? Evet. Ha, fake klavye. Şimdi aklıma Semih Poro geldi birden bire. Nedense. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, onu da almış olduk. E, sevgili seni Şimdi bu e, dönüşü diyorduk. Bari bu haftaki karikatür programımızı bir helalleşme Karikatürüyle bitirelim mi? Lütfen. Ee, karikatürü bu hafta Almanyalı, e, Almanya'dan karikatürcü dostumuz Hayati Boyacıoğlu çizdi. Her zamanki gibi Berlin'deki bir Türk mahallesinden bakmış olaya Hayati. Ee, karikatürde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hızlı adımlarla böyle yolda karşılaştığı bir hanımefendiye doğru ilerlerken görüyoruz. Hanımefendi bildiğimiz klasik orta sınıf Türk kadını. Kafasında başörtüsü, elinde küçük e, alışveriş poşeti var. E, Kılıçlar alım kendisine doğru böyle e, kararlı adımlarla yürüdüğünü görünce olduğu yerde çakılı kalıyor, hareket etmiyor. Kılıçlar oldu ise yine çok kararlı bir şekilde elini uzatıyor. Helalleşelim, diyor. Kadının yanıtı gayet spontane. Başımızdan gidiyor mu? Evet. <gülüyor> Şimdi Türkiye haberlerini ana takip ediyor. Ee, Hayati boyacı oldu. Bu hafta da Almanya'da bir karikatür sergisi atacak. Kendisini buradan kutluyorum. Ee, ben onu e, bu karikatürünü Mehmet Barlas'ın yazısından sonra biraz madilar buldum. Ne dersiniz? Yani yok öyle şey. <gülüyor> yok, değil mi? Zaten kaba tayat değil. Ee... CHP Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile vatandaşlara seslendi geçen hafta. Yani geçmişte partimizin de hataları oldu. Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım demiş. Ardından da attığı bir tweetle Erdoğan'a da gel helalleşelim diyerek seçime çağırmış. Yani o zaman artık herhangi bir hesap sormayacak öyle mi helalleşeceğiz? Hayır hayır hayır helalleşeceğiz. Helalleştiniz. Helal i̇şte bu, bu kadar. kadar. Biz de helalleşelim ve şimdi karikatürü seçelim. Çok zordayım. Ben ilk bir gün söyleyeyim. Yani böcek otelinin karikatürüyle yani kar karbondiok emisyonlarını azaltmak için bisiklete binin diyen milyarder hatta trilyoner neredeyse Jeff Bezos'a Amazon.com Evet. Evet ama zonkom bir de şey var yani Kamenski'nin blablaları süpüren kopya 26'daki şeyi. ikisi arasında çok zorda kaldım yani. Ee, o zaman dolar 10 lira diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Küçük meseleler kalıyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki, ee, seçemeyiz değil mi? Efendim ikisini de seçeriz ne olacak yapmadığımız iş değil. Evet. Sizin Hepsini de seçeriz. De bir sorayım bakalım. <gülüyor> Bizi, size de bir soralım diyorsunuz. Bula bula bula ben şey derim ben. Evet benim de gönlüm ondan yana. Yani e, o işçileri çok sevdim tiplerini falan. Evet. Tam, tam grev kurucu. <gülüyor> Bir tamam, tanesinin tamam. ağzında sigara da var hatta böyle. <gülüyor> şey tamam, var. Oy, oy o zaman tamam. <gülüyor> Oldu. Yani, peki çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi efendim. yayınlar. Hoşçakalın. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri